Zümre zümre cehenneme sevk edilecekler. Aynı şekilde müminler de meleklerin davetiyle, davetiyle ve rehberliğinde bizinlahu teala cennete doğru götürülecekler diyor Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın mağfireti, tövbeleri kabulü ama mağfiretine ve tövbeye tenezzül etmeyenler içinde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 Meleklere böyle bir sempati beslemek durumuna getiriyor mümine. Neden? Çünkü onlar benim dua makinalarım, otomatiğe bağlanmış, devamlı bana dua ediyorlar. Her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip mümin vasfı kazanan, باذنlah bu duadan nasibini almaktadır. Ama meleklerle iletişimi şu şu şu şu şu şu sebeplerle 100 noktadan olan birisi meleklerden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 yeterli olacağı haber verilmektedir 24. cüzünde Kur'an-ı Kerim'in ana hatlarıyla Elhamdülillahi rabbil alemi